Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınızı düşürür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz... Gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rablerin nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Samimi yardımcıları olmayan zalimlerden maksat, özellikle yoksullara ilgi göstermeyen, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayan, servetin sahipleri üzerine borç, ihtiyaç sahiplerine hak olan zekat, nafaka ve sadakayı onlardan esirgiyen kimselerdir. Kur'an dilinde zalimin manalarından biri de haksızlık eden, borcunu ödemeyendir böyle kimselerin yakın çevrelerinde bulunanlar bile, onlardan memnun olmazlar, onlardaki haklarını zorla veya gizlice almaya çalışırlar. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımın, verilen sadaka ve zekatın açık olarak yapılması caiz olmakla beraber, bu ayetten başka 274. ayette cevazı teyit etmektedir. Hem bu ayette hem de sahih hadislerde gizli olmasının daha iyi, hayırlı ve ecirli olduğu bildirilmiştir. Nitekim hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. ''Yedi insan vardır ki Allah onları kendine mahsus olandan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde bu gölgesinde barındırır.'' Adil yönetici, Allah'a kulluk ederek yetişen genç, gönlü mescitlere takılmış bulunan kimse, Allah için birbirini seven ve bu sevgi içinde birleşip ayrılan iki kişi, kendisini birlikte olmaya çağıran soylu soplu ve güzel bir kadına ''Ben Allah'tan korkarım'' cevabını verebilen kimse, bir sadaka verip de onu sol elinin verdiğini, Sağ bilmeyecek şekilde gizleyen kişi ve tek başınayken Allah'ı anıp gözleri yaşaran kimse. Bazı tefsircilere göre nafile türünden sadakanın gizli verilmesi, farz türünden sadakanınsa açık verilmesi daha iyidir. Çünkü farz olan sadakanın gizli verilmesi, kişi yükümlü olduğu halde vermiyor şeklinde suizanla sebep olabilir. Ayrıca açıkça verilmesinde teşvik vardır. Nafile sadaka ve infaklar ise açıkça yapıldığında hem alanın mahcup olması hem de verenin riaya düşmesi ihtimali mevcuttur. Bize göre kitap ve sünnet böyle bir ayrım yapmadığından, Açıktan vermeyi gerektiren özel bir sebep olmadıkça, her nevi tasadduk ve infakın gizli yapılması tercih edilmelidir. Ancak açık olması da caizdir. Hikmetin manalarından biri de ilahi irşat ve hidayetti. Bu büyük lütuf Allah'ın elindedir. Peygamber de olsa, Hiçbir kulun başkalarına hidayet lütfetme imkanı yoktur. Allah'ın hikmet ve hidayet lütfunda da kendi koyduğu kanun gereğince kulun yönelişi ve hak edişinin etkisi vardır. Kendilerini Allah yoluna adayan, geçimlerini sağlamak üzere bir kazanç elde etmek için çalışma, ticaret ve seyahat etme imkanları bulunmayan yoksullar kimlerdir? Ayetin nazil olduğu tarihi göz önüne alan tefsirciler, bunların suffe ehliyle peygamber mescidinin bir köşesinde barınan kimsesiz ve yoksul Müslümanlar, Mekke'den hicret eden muhacirler olduğunu ifade etmişlerdir. Onların Medine'ye yerleşip iş güç sahibi olmaları için zamana ve uygun şartlara ihtiyaç vardı. Allah rızası için fi sebilillah hicret etmişler, yurt, yurt, yuva ve işlerinden uzak düşmüşlerdi. O dönemde savaş kanimeti kabilinden bir gelirleri de yoktu. Şu halde infak ve tasaddukta bunların önceliği vardı. Bu tarihi durum dışında Allah rızası için onun dinini korumak, öğrenmek, öğretmek ve yaymak maksadıyla devamlı meşgul olduklarından dolayı İş ve ticaret yapma imkanı bulamayan kimselerin her zaman ve zeminde infak ve tasaddukta ön sırada olma hakları vardır. Bunlardan sonra sıra, meşru bir mazeret sebebiyle çalışıp kazanma imkanı bulamayan, fakat yine de insanlara el açıp dilenmeyen ve istemeyen yoksullara gelir. Ayette de belirtildiği gibi, böyle iffetli, asil, insanlık şerefine düşkün kimseleri, erbabı, Simalarından tanır ve gereken yardımı yaparlar. Burada geçen sima, yüzlerindeki nur, ibadet izi, yoksulluğun verdiği solgunluk, üste başta görülen eksiklik gibi farklı şekillerde yorumlanmıştır.